97. Sûre El-Kadr Sûresi Bismillahirrahmanirrahim Biz onu, Kur'an'a Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve ruh her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur, ta fecrin doğuşuna kadar.